Gece bitmişti. Bir ikinci gün, sonra bir ikinci gece, ama ateşten soluyla üçüncü gün gelip çatınca, su tulumunda su tükenmiş, umutsuzluk Hacer'in bütün ruhunu sarmış ve umut kırık bir tekne gibi karanlıklara dalıp gitmişti. Ve gittikçe kısılan sesiyle çocuk su için ağlarken, Hacer Rabbine feryat ediyordu. Ve can çekişen yavrusunun acısıyla çılgına dönen Hacer, ellerini, yukarı kaldırarak öteye beriye koşmaya başladı. Hep o iki alçak tepenin arasında ve onun o ümitsiz koşusu anısındır ki, bugün Mekke'ye hacı için gelen müminler de tıpkı onun gibi Rablerine, Ey merhametlilerin merhametlisi, bize sen merhamet etmezsen başka kim edecek diye bağırarak bu iki tepe arasında yedi kere koşarlar. Ve sonunda Rabbin merhameti yetişti. Birde ne görsün, yerden bir su fışkırmış ve kum üzerinde akmaya başlamıştı. Hacer, sevinçle bağırdı ve çocuğu içmesi için bu harikulade suya yaklaştırdı ve onunla birlikte içmeye başladı. Bir yandan da soluk soluğa, zem, zem diye bağırıyordu. Bu sözlerin gerçekte bir anlamı yoktur. Sadece yerden fışkıran suyun sesine öykünerek, sanki akıp bitmesin, ardı kesilmesin diye fışkır, fışkır dercesine söylemişlerdi. Hacer, suyun kaynadığı yerin çevresine kum yağarak buraya bir kuyu görünümü verdi ve bu kuyu o gün bugün hep Zemzem kuyusu olarak anıla geldi. Bu iki insan böylece susuzluktan kurtulmuş ve hurmaları onları bir süre idare etmişti. Birkaç gün sonra ailelerini, varlarını yoklarını yanlarını alıp Güney Arabistan'daki yurtlarını terk ederek kendilerine yeni otlaklar arayan bir grup bedevi geçiyordu vadinin yakınlarından. Vadinin üzerinde kuş sürülerinin dolaştığını görünce, bu yakınlarda su olduğuna hükmettiler. İçlerinden bazıları suyun bulunduğu yeri aramak için sürüp vadiye geldiler. Ve orada, gürül gürül kaynayan kuyunun başında oturan, yalnız kadınla çocuğunu gördüler. Mizaçlarına yakışır biçimde nezaketle Hacer'den, bu vadiye yerleşmek için izin istediler. de kuyunun ebediyen Hz. İsmail, Ve onun soyundan gelenlerin gözetiminde kalması şartıyla onlara bu izni verdi. Hz. İbrahim'e gelince rivayete göre bir süre sonra vadiye döndü ve Hacer'le oğlunu Allah'ın vaat ettiği gibi orada sağ ve esen buldu. Bundan sonra Hz. İbrahim artık onları sık sık ziyaret eder oldu. Hazreti İsmail'in büyüyüp yetişkin bir insan olmasına, güneyli kabileden bir kızla evlenmesine tanık oldu. Hanif Seciy'nin bu büyük atası yıllardan sonra bir gün rüyasında Zemzem kuyusunun yanında Rabbi için bir mescit yükseltmekle emrolundu. Ve bunun üzerine Hz. İbrahim oğlu Hz. İsmail ile birlikte bugün Mekke'de bulunan ve Kabe diye bilinen kutlu yapıyı ilk biçimiyle inşa etti. Baba oğul tek Allah'a ibadet için yükseltilen yeryüzünün bu ilk mescidinin taşlarını yontarken Hz. İbrahim başını göklere kaldırmış ve haykırmıştı. Lebbeyk! Allahümme Lebbeyk! Senin için hazırım ey Allah'ım! Senin için hazırım! Ve bunun içindeki ki, Mekke'ye hac etmeye gelen Müslümanlar, mukaddes şehre yaklaşırken, seslerini yükseltip, Lebbeyk! Allahümme Lebbeyk! diye bağırırlar. Mekke'yi beş kere ziyaret ettim. Ve her seferinde kaç kez işittim bu haykırışı? Ateşin yanında zeyt ve Ebu Said'in yakınında uzanmış yatarken, şimdi de işitir gibiydim bu sesi. Gözlerimi kapatıyorum. Ay ve yıldızlar siliniyor. Elimi yüzüme koyuyorum. Çölün sesleri gecenin derinlerine gömülmüş. Kafamın içinde lebeyk sesinden ve kulaklarımda kanın kımıltısından, kanın uğultusundan başka bir şey duymuyorum. Bu ses dalgaların geminin bordasını dövmesi gibi, geminin döşünde makinelerin uğuldaması gibi. Evet, makinelerin gürültüsünü duyuyor. Geminin derinden sarsıldığını hissediyor. İstemin ve yağın kokusunu alabiliyorum. Ve bütün bunların ötesinde, bundan takriben altı yıl önce, Mekke'ye yapacağım ilk hac ziyareti için, niçin kızıl dendiği belli olmayan Kızıldeniz üzerinden, Mısır'dan Arabistan'a giderken bindiğim gemide yüzlerce hançereden yükselen, Lebeyk! Allahümme Lebeyk! Seslerini işitebiliyorum. Süveyş kanalında seyrettiğimiz sürece su kurşuni renkliydi. Kanal sağ taraftan kıta Afrikası'nın dağlarıyla, sol taraftan da Sina Yarımadası'nın dağlarıyla kuşatılmıştı. Yol ilerledikçe, karayı görmekten çok hissetmeye izin veren kurşuni bir sis içinde, gittikçe birbirinden uzaklaşan kıyılar, her iki tarafta da çıplak, ekimsiz kayalık sıra dağlarla çevriliydi. İkinci üzeri Kızıldeniz'in açıklarına çıktığımız zaman, deniz, okşayıcı bir rüzgarın muruşları altında, Akdeniz'in mavi rengiyle dalgalanıyordu. Gemide yalnız hac yolcuları vardı ve öylesine kalabalıktı ki, bu yükü güçlükle taşıyabiliyordu. Gemi şirketi, kısa hac seferini olabildiği kadar kârlı kapatmak için, tamahkârlık edip, yolcuların rahatını hiç düşünmeden, gemiyi ağzına kadar doldurmuştu. Güvertelere, kameralara, geçitlere, merdivenlere, Birinci ve ikinci mevki yemek salonları, bu iş için boşaltılan ve geçici merdivenler konulan gemi ambarları, kısacası ayakta durmaya el veren her yere, yaslanılabilecek her köşeye öbek öbek insan tıkıştırılmıştı. Yolcuların çoğu Mısırlı ve Kuzey Afrikalıydı. Büyük bir alçak gönüllülükle, önlerindeki gayelerinin hatırı için olmadık zorluklara şikayet etmeden katlanıyorlardı. Kadın, erkek, çocuk, birbirinin üstünde güverte tahtalarının üzerine öbeklenmişler, binbir zorlukla öğünlerini hazırlayıp karınlarını doyuruyorlardı. Gemi şirketi yiyecek vermiyordu çünkü. Teneke kavanozlarla, yelken bezinden mataralarla su almak için nasıl itişe kakışa gidip geliyorlardı, görülecek şeydi. Bu insan cenderesinde her hareket bir işkenceydi. Namazdan önce abdest almak üzere, Bu kadar çok insanın birkaç fıçının başında günde beş vakit yığılmaları tam bir cucunaydı. Başka zamanlar ancak balyaların, eşya denklerinin tıkıldığı güverteden, iki kat aşağı ambarlarda nasıl soluk alacak hava bulabiliyorlardı. Bütün bunları gören bir yabancının bu yoksul Hac yolcularının yüreğindeki iman gücünü biraz olsun anlayacağı muhakkaktı. Mekke'ye gitmek düşüncesine kendilerine öylesine kaptırmışlar ki, Çektikleri sıkıntıyı hissetmez gibiydiler. Oturup kalkıp hacdan söz ediyorlardı. Yüzleri o yakın geleceğin heyecanıyla ışıl ışıldı. Kadınlar sık sık bir ağızdan kutlu şehir üzerine ilahiler söylüyorlardı. Ve her zaman, her vesileyle Lebeyk, Allahümme Lebeyk sözleri tekrarlanıyordu. İkinci gün öğlen üzeri geminin sireni öttü. Bu Cidde'nin kuzeyindeki küçük Rabi limanına yaklaştığımızın işaretiydi. Hac töresine göre erkek hacın amzetlerinin burada günlük elbiselerini çıkararak ihrama girmeleri, yani hac için hazırlanmış özel bir kıyafete bürünmeleri gerekiyordu. Bu elbise üzerinde dikiş bulunmayan iki parça yün ya da pamuklu kumaştan ibarettir. Kumaşlardan biri bele sarılır ve diz altlarına kadar uzanır. Öteki parça başı açıkta bırakmak üzere serbestçe omuzlardan birinin üzerine atılır. Peygamberin sünnetini izlemek üzere benimsenen bu giyim tarzının amacı, hac sırasında dünyanın her köşesinden Allah'ın evini ziyaret için gelen müminler arasında, kavim, kabile, zengin, fakir, soylu, sıradan ayrımının hükümsüz olduğunu hissettirmek ve buraya gelen insanların, bütün müminlerin kardeş olduğu, herkesin Allah katında ve müminlerin gözünde eşit olduğu fikrine dayanan bu yeryüzü cemaatine bilinçle katılmalarını sağlamaktır. Böylece vakti gelince gemide yolcuların giyimine hakim renk bolluğu bir anda bütünüyle gözden silindi. Tunusların kırmızı fesleri, faslıların gösterişli bornozları, Mısırlı fellahların göz alıcı gallabiyeleri görülmez oldu. Artık her yanda hac olgusunun yarattığı değişiklikten görünür biçimde etkilenmiş, her zamankinden daha ağırbaşlı insanların büründükleri bu her türlü süsten uzak, bu yalın beyaz örtüler. İhram, vücutlarını belli edeceğinden, kadın hacı namzetleri elbiselerini değiştirmediler. Fakat gemideki kadınların hemen hepsi, istisnasız ya beyaz ya da siyah elbiseler giyinmişlerdi. Mısırlılar siyah, Kuzey Afrikalı kadınlar beyaz. Bu halleriyle tabloda bir renk dengesizliği yaratmıyorlardı. Üçüncü gün şafak vakti gemi Arabistan sahillerinde demir attı. Çoğumuz parmaklıklara dayanmış, Sabahın sesi içinde uyanan karayı seyrediyorduk. Her yandan hac yolcusu getiren başka başka gemilerin siluetleri seçiliyordu. Onlarla kara arasında soluk sarı, zümrüt yeşili çizgiler uzanıyordu suda. Denizaltı resifleriydi bunlar. Kızıldeniz'in doğu sahillerinde sıralanan uzun konuk sevmez zincirin bir parçası. Onlardan da ötede doğuya doğru tepeye benzeyen alçak ve karanlık bir şey vardı. Fakat arkasında güneş yükseldiği zaman bir anda tepe olmaktan çıkıp denizin kıyısından başlayarak içerlere doğru gittikçe yükselen, gül kurusu ve bej renkli mercan taşlardan örülmüş, küçük, zarif yapılı konaklarıyla bir sahil şehrine dönüştü. Ciddenin liman şehriydi burası. Gün ışıdıkça rutubetli havanın zamanla gri-yeşil, tek renkli bir görünüm verdiği, Oymalı, kafesli pencereler, ahşap parmaklıklı balkonlar fark ediliyordu. Şehrin ortasında göğe doğru uzanan düz ve beyaz bir işaret parmağı, bir minare. Lebeyk, Allahümme Lebeyk, sesleri tekrar yükseldi. Güvertedeki gergin, beyazlara bürünmüş hac yolcularının içlerinden taşarak, suların, çöllerin ötesindeki ulvi ümitleri ve benim ümitlerim.